Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete Rahman'ın kullarına gıyaben vaad ettiği adın cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir.